Eûzu billâhi Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara art arda, arda ulaştırdık.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 وَمِنْ رَبِّنَا Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümanlık derler. Ulaika yu'tun ajrahum nertayni bima sabru ve yedraun bilhaseneti's seyyeati ve mimma İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve ve ve Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize sizin ameliniz de sizedir. ''Size selam olsun, biz cahillerin sohbetini aramayız.'' derler. ''İnneke la tehdi men ahbebte velâkinnallâhe yahdi men yaşâk ve huve e'lemu zil Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin fakat Allah dilediğini doğru yola iletir o doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir ve qalû innettabi'il hudâ ma kan tuthaf min ardınâ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمَاً آمِنًا يُجَبَىٰ اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا Onlar eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak Memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَكَمْ min مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ Biz, halkı refah içinde olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk. Vama kana Rabbuk muhlik al Qurayhata yebgete fi umma Rasulay yetlu عليهم ayetina vama kuna muhlik al Qurayil Ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz. وَمَا <gülüyor> اُوتِيتُم Efe <gülüyor> la Size verilen şeyler dünya hayatının geçim bağsıtı ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız? E fe men wa'adna hu'dan hasanan fe huve laqihu kemen mette'nahu meta'a'l dunya كَمَمْ مَتَّعْنَاهُ Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ شُرَكَائِيَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir.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 Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, Ey Rabbimiz! işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir. وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُ الْعَذَابِ Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi? O gün Allah onlara seslenip size gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz diye soracaktır. Artık onlara bütün haberler kapanmıştır. Onlar birbirlerine de soramazlar. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşu erenlerden olacağı umulur. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Ma kan lhomul xiya'rah Subhanallah ve Taala dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. Ve rabbuka ya'lemu ma ve ma Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Ve huvallahu la ilahe illa hu ve lehu'l hamdu fil ula ve lehu'l işte O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da, ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm de yalnız O'nundur. Siz sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz. Kul eraytum in cealallah aleykum elleyleser madan ila yomil kıyameti men ilahun Ey Muhammed deki ne dersiniz eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala hakkın sesini dinlemeyecek misiniz? قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ <gülüyor> Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde, kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz? rahmetihi fihi min fadlihi Allah merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenirsiniz, gündüzünde Allah'ın lütfundan rızkınızı arıyasınız. Umulur ki şükredersiniz. Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir? وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِي شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Biz o gün her ümmetten... Peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kafirlere de, inkar etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman, gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler. İn نَقَارٌ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَوْا عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوُلُ بِالْعُصْبَةِ لِلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِذْ قَالَ لَهُ Gerçekten Karun, Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki, anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti. Sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdun ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez. ''Quale innemâ utîtuhu alâ ilmin اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. فَخَرَجَ <gülüyor> والالذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم Karun bir gün zineti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı o gerçekten büyük bir servet sahibidir, dediler. Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için, Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ ama kana lehu min fi'ati yunsurunhu min dunillahi ve ma kana min al nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu o kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi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 Allahu alayna la la kafirun. Daha dün onun yerinde olmak isteyenler demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar. Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir amilus Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse, Kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى o Ey Muhammed, Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, senin mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sendeki Rabbim kimin hidayetle geldiğini. Ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوًا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ, رحمة من ربك فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَئِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدَعُوا إِلَى Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا اٰخَرُ لَا إِلَٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُنْ اِلَّا وَجَهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız ona aittir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kafirlerin amelleri örümcek anın zayıflığına benzetildiği için surede bu atla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuay peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir.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 Eliflamim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtahan geçirilmeyeceklerini mi sandılar? Valla qadefatan al-ladīn min qablīhim, falay alman Allāhu al-ladīn o sadaqu, vallay Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir. Em hasibellezine yamalunes Yoksa kötülükleri işleyenler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. İman edip Salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız.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 Ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ İman edip salih hamle işleyenlere gelince, onların mutlaka iyi kimseler arasına koyarız. Wa min al-nasimayi yulu aaman bilallahi faida uziya fil allahi fitneten fitna nasik aza Jal fitne tanasik âdab Allah ve la injâa nacrın Rabbk la yâolun ne inna kuna magkum? Awa lisa İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki, biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa, o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah, alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir? Allah elbette iman edenleri bilecek ve elbette münafıkları bilecektir. <tıklı> وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ İnkar edenler, iman edenlere... Siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar. وَلَيَحْمِلُنَّ <Sessizlik> Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir. وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ Andolsun ki biz Nuh'u kamine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Ve enceynahu ve ashabes-safine ve Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İnne ma ta'budun min dunillahi awthana ve tahlukun ifka. İnne allazina ta'budun min dunillahi la yamlikuuna lekum rizqa. Fabtagu 'indallahi'r <gülüyor> rizqa. فَبْتَغُوا عِنْدَ الرِّزْقَ لَهُ تُرْجَعُونَ تُكَذِّبُوا كَذَّبَ أُمَمٌ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ Siz Allah'ı bırakıp Sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen, sadece apaçık tebliğ etmektir. E welem yero ala Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor sonra onları yok edip yeniden var ediyor. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. Külsiru fi al-ard, falzuru. Kaif Thumma Allah yünşe nşe't al-akhirah. İnna Allaha, ala kül şeyin qadir. Ey Muhammed, deki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Muazzibun men yasha ve men yasha ve Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz. Siz yerde ve gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da yoktur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir, işte onlar için acı bir azap vardır.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 Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. وقال إنما تخذتم من دون الله أوثناء ما بَيْنِكُمْ بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض İbrahim onlara Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir. ''Ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur.'' dedi. ''Fe âmena lehu ''Ve inni huvel hakim.'' Bunun üzerine Lut ona iman etti. ''İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki... ''O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.'' dedi. ''Ve vahabana lehu ishaqa ve yaqube ve cealna fi zürriyetihin nubuvvete vel kitabe ve ateyna hu acrahu fiddunya ve innehu fil biz İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir. Ve lûkân iz li Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti, siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır. E in kumla teatun erjâl ve tequtun sâbîl ve teatun fi nâdiy kumul münker. Fma kana siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınıza hedefsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerden sen bize Allah'ın azabını getir demek oldu. Rabbi ale mufsidin. Ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et." dedi. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية Zalû inna muhlikû ehli hadihil karyeti inne ehleha kânû zâlimîn. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır dediler. "قال إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجيهنه وأهله إلا كانت من الغابرين." İbrahim, fakat orada Lut var dedi. Elçiler, biz orada olanları daha iyi biliriz. Ant olsun ki. Biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azab içinde kalanlardan olacaktır dediler. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطَنْ سِيَ وَضَاقَ بِهِمْ دَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفَّ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 Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli olur daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azab içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azab indireceğiz. Ve laqad terakna minha Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık <Sessizlik> Mediyan halkına da kardeşleri Şuayb'u peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ Onlar şuaybı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında gizüstü çöküp kaldılar. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَثْتَ بَيَّنَ لَكُمْ مِنْ saakinihim ve zeyyana şeytanu sabil sabil ve kanu Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدَ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi. فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْ بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ من أخذه الصيحة، ومنهم من أخذه الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. <gülüyor> Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu Kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi. İnna Allah ma min Allah onların kendisini bırakıp da tattıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır. Kutlu <tü> ma aühiye eliik min al kitab ve aqin salatte Ey Muhammed. Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilir.